wa vesselamu ala rasulna Muhammedin <töhandling> ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nahjihi ve men ittabaahu bi ihsan la yomidin amma ba'd İnşallah kaldığımız yerden baftan temizlik ba kitapındaydık Kitabu Tahare edidik İmam Malik Muvatasında inşallah kaldığımız yerden devam ediyordu. Qaddesni an al Malik an Isak ibn Abdullah ibn Ebi Talha an Humeyda ibinti Ubeyd ibn Rifa'a عن خالتها كبشم كعب ابن مالك وكانت تحطي ابن أبي قطادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قطادة لقل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت حرة لتشرب منه فأسخى لها الأناء حتى شربت قالت كبشم فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Inna leyset binecesin inna mahiyye min attavvafine alikum euttevvafat. Kâb ibn-i malin kızı Kepşer ki Ebu Katade'nin nikahsısıydı. Şöyle aktarmıştır. Ebu Katade bize geldi. Abdel suyu hazırlamıştı. Tam o sırada bir kedi gelerek o sudan içmek istedi. O da o sudan içmesi için kabı kediye eğdi. O da ondan içti. Kepşer diyor ki benim kendisine hayretle baktığını görünce şöyle dedi. Ey yeğenim hayret mi ediyorsun? Ben de evet deyince şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kedi necis değildir. Evinize dolaşıp duran evcil hayvandır. Evet. Yani özellikle mesela günümüzdeki e, alakadar eden konulardan biriyle bugün biraz da irdelenecek e, konu. Yani hem taharetin dışında e, insanların evinde besleyici hayvanlar hangileri olabilir? Hangileri temizdir? Hangileri necistir? Doğru bildiğimiz yanlışlar. Acaba gerçekten her yasaklanmış olan hayvan necis midir? Bugün biraz bu konular üzerinde duracağız inşallah. Tabi hadisin zahirinden açıkça gördüğünüz üzere Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan tabi naklediliyor bu. Sahabetin sözü ama Peygamberden işittiğini naklediyor. Peygamberin sözü. İnne herleyset bin necesin. Şüphesiz kedi necis değildir. İnne hemen tavafat alekum va tavafin. Onlar Tavaf edenlerdir etrafınızda. Yani kastı, yani alimler bu şekilde e, hadis-i şerh edenler söylemişler. E, kedi gibi hayvanlar bizim sokaklarımızda, evimizin etrafında, evimizin bahçesinde, evimizin içine girebilirler. Yani bunlar insanlara yakın hayvanlar. Allah'a hamdolsun Allahu subhanehu ve tealena azze ve celle'nin rahmeti gereği bize necis kılınmamış. Eğer bunlar necis sayılsaydı bize zahmet ve meşakkat olurdu. Çünkü bu taz hayvanlar insanlarla çok içli dışlı olan evcil hayvanlardır. Vahşi diğer hayvanlar gibi değildir. Mesela bakın yani şeriatın rahmetini hükümlerin hepsinde çok açık görebilirsiniz. Mesela mezinin necaset olduğunu düşünsenize. Meninin necaset olduğunu. Yani insan ehliyle ilişkiye girer, yattığı yatak meniye bulaşabilir, yorgan bulaşabilir, elbiseler bulaşabilir, bedene bulaşabilir... Yani meni eğer necaset olsaydı gerçekten çok büyük bir meşakkat olacaktı. Öyle mi? Allah rahmet etmiş ama bunu temiz kılmış. O yüzden necis değil. Aynı şekilde eti yenen tırnaklı hayvanlar. Düşünün dışkısı necis olsaydı köyde yaşayan bir adamın camiye gittiğini düşünün. Mescide, Müslümanların mescidine. Yani bu adam camiye gidene kadar elbise necis olacaktı. Bir tane elbise hazır bulundurması lazımdı ki mescitte namaza başlayacağı zaman onu giysin ve onunla namaz kılsın. İşte şeriatın bütün hükümlerinde ne görüyoruz? Allah azze ve celle'nin subhane o taala'nın kullara rahmetini, merhametini müşahede ediyoruz. O Allah hamdolsun öyle bir dinin ehliiyiz, sahipleriyiz. Bu e, İbn Abdilber diyor ki bu hadiste diyor, "Vahid haberin vahid olan haberi getirenin erkek veya kadın olması arasında fark yoktur." Aslında hadisi nakleden bir kadın. Yani Ebu Katade peygamberden işittiğini naklediyor. Ondan da bir kadın naklediyor ve tek başına naklediyor. Haber-ül Vahid ister erkekten gelsin ister kadından gelsin diyor İbni o Eğer o kadın veya erkek tek o haberi nakleden itkan sahibi ise, yakın sahibi ise, salah sahibi ise, dinde gerçekten sözüne itimat edilir insanlardansa, hıfz sahibi ise yani hafızası kuvvetli, daptı kuvvetli bir insansa, Orada kadın veya erkek olmasının bir ehemmiyeti yoktur. İkisinin de bizim için haberi bizim katımızda makbuldür. Tabii burada neyin de açıkça bir delili vardır? Kedi edinmenin, evde kedi beslemenin açıkça bir delili vardır. Kediden faydalanmak caizdir. Onun satışı, onu satmak, ticaretini yapmak bunlar da caizdir. Caiz olduğu için birbirine paralel olarak her biri gelişmektedir. İbn-i Abdülber diyor ki asıl olarak kedinin alınmış, satımı, korunması, bakımı kendisi hep mübahdır, temizdir. Dolayısıyla bu asıldan bir furuğu çıkartacak delil gelene kadar asıl üzere bırakılır. Her şeyi helaldir. Yani şöyle bir soru sorulmaz bu, bu kadar bilginin üzerine. E i̇şte kedi derisinden yapılan bir tane ne bileyim e, atkı var, bir şey var, bir e, aksesuar var bizim kullandığımız misal veriyorum. Ya biz işte şey yapalım mı? Ee, bunu giyelim mi helal mi bunu satalım mı sorulmaz niye temiz bir varlık olduğu için kedi alımı satımı bakımı hepsi nedir kardeşler Mübattır özellikle ticaretle uğraşan kardeşlere söylüyorum kedi derisinden ayakkabı aksesuarı olabilir çanta aksesuarı olabilir kadınların taktıkları süsler olabilir vesaire gerçi kadın süsü vakamızda farklı bir hükümde de ama buna benzer durumlar e, her birinde açıkça ne görüyoruz kardeşler açıkça görüyoruz ki Kedi asla mübah olduğu için her türlü bu tarz ilişkilerde de mübahtır. Burada yine açıkça bir şeyin daha delili vardır ki kedi içtiği kap, kedinin içtiği kap necis olmaz. Kedinin yalaması, kedi diliyle suyu içer biliyorsunuz, yalayarak içer. Kedinin bir kaptan bu şekilde su içmesi kaptaki suyu necis yapmaz. Hatta bir grup alim şey demişler, yani kedinin ağzındaki şeyler var ya işte ağzındaki sıvı. Tam köpek sallyası biraz daha farklı. Yani sallya diyemeyiz de kedinin de ağzında artıklar var. Bunların temiz olduğunu söylemişler. Bu İmam Malik'in ashabının, Şafii'nin ashabının, Evzay Ebû Yusuf'un, eee Hasan İbn Salih'in buna benzer seleften birçoklarının Allah kendine rahmet etsin mezhebidir kardeşe. Burada gene diyor, açıkça delil vardır ki kedinin bu ağzındaki artık da temizdir, necis değildir diyor. Çünkü bunlar bizim etrafımızda tavaf edenlerdir. Yani evlere girip çıkan varlıklardır. Çünkü Allah ayeti kerimede çocuklardan kasıt. Tavaftan. Şimdi tavaf bizim hep ibadet diye öğrendiğimiz bir şey. Kafamız pek bu kelimeyi anlamıyor olabilir. Kasıt şudur. Yani tavaf bir şeyin etrafında dönüp durmanın adıdır yani. Kediler de bu tarz insanların etrafında döndükleri için tavafin demiş. Tavaf edenler diye ifade ifadelendirmiş. Çünkü çocuklardan Allah kastet, konuşurken Kur'an-ı Kerim'de تَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ Yani onlar sizin etrafınızda tavaf eder. Yani etrafınızda döner. Çoluk çocuk kimin etrafında döner? Ya annesiyle oynar ya babasıyla oynar. Çocuk ikisiyle uğraşmak ister. Etrafında dolaşır. Bu genel bir ibadettir, genel bir tanımdır kardeşler. Demişler ki, burada bir grup fakir, kedinin temizliğine delalet eder, köpeğin de temizliğine delalet eder demişler. Ne alaka? Burada da bir ihtilaf var biliyorsunuz. Köpek necis midir, değil midir? Köpeğin yaladığı kabı yıkamak geçen hafta anlattım. Zaten hadis var. İdervala kalbu min inen felyagsilhu seban. Köpek bir kaptan yaladığı zaman onu yedi kere yıkayın. Anlatmıştık. Köpeğin salyası, metabolizması yavaş işlediği için salyasında çok mikrop var. O iyice temizlenmezse insan hasta oluyor. Şeriat bu hikmet gereğini atmış. Bunu haram kılmış insanoğluna. Bu yaladığı şey ağzındaki salya tamam necis onun temizlenmesi lazım ama köpeğin zatı köpeğin zatı necis midir demişler yok. Çünkü kedi de necis değil. E, alimler burada şunu nakletmişler domuzun dışında kendisi necis olan hiçbir hayvan yoktur demişler hiçbir canlı yoktur. Domuzun kendisi necistir arkadaşlar zatı necistir. O yüzden domuz kılından derisinden elde edilen her şeyde necis hükmüne girer. Pis hükmüne girer. Diyor ki, köpekler de diyor, hani hadiste neyle vasfetti kedilerin temizliğini? اِنَّهَا لَيْسَتْ bi نَجَسِنْ O necis değildir. وَاِنَّهَا تَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ اَوْ تَوَّافَاتُ عَلَيْكُمْ Onlar sizin etrafınızda dönenlerdir dedi değil mi? Yani temizliğin necis olmaman milletin neye bağladı? Bizimle içli dışlı olmalarına bağladı. E diyor ki alimler köpek de bazı işler sebebiyle bizim etrafımızda tavuafindendir. Mesela çoban köpeği bahçemizi korumak için besleyeceğimiz köpek öyle mi? İslam bunları yasaklamamış buna benzer bazı yerler var. Dolayısıyla demişler burada kedinin temizliği köpeğin de temizliğine işaret etmektedir demişler Allahu alem. Tam burada bir durum daha söz konusu kardeşler. Bu bahsettiğim konu yani e, köpeğin de bazı unsurlar sebebiyle köpeğin de bazı unsurlar sebebiyle e, korunmasının alınıp satılmasının mübah olmasını kıyas ederek temizliğini çıkartanlar illeti bizim etrafımızda dönmeleri bizle yaşamalarına bağlayanlar hakkında ipne yaptılar diyor ki bu illetin hiçbir manası yoktur diyor böyle bir tevili hiçbir manası yoktur. Çünkü Malik'in hadisi bu baptaki en açık hadistir diyor. İsaak'tan naklen rivayet ettiği hadis. Peygamber açıkça demiştir ki kedi necis değildir. Onlar sizin etrafınızda gezer. Dolayısıyla bu illeti getiren insanların diyor hadisin zahirinden kendisinden haberi yoktur. Onlar bu konuda cahildir diyor. Böyle bir illet söz konusu değildir. Alimler teviller yapmışlar, yorumlar yapmışlar, bazen hata etmişler. Bugün de birçok Müslümanın haramlar ve helaller konusunda bazı naslardan yola çıkarak Hatalar yapabileceği gibi birçok konu var. Yani bugün kendiliğinden çıkmış, sigara sonradan çıkmış bir konu, organ nakli sonradan çıkmış bir konu. Ne yapacağız? Şeriatın asıllarına bağlı kalarak bu konuda ehlet sahibi olanlar içtihatlar yapacaklar. Bazen illet belirtirken, bazen hikmet belirtirken, bazen hükmü belirtirken ki arasında farklar vardır bundan. Usulcüler bilirler hikmet nedir, illet nedir, hüküm nedir arasındaki farkları. Bunlardan her birini beyan ederken hata edebilirler. Diyor ki böyle bir illet getirmenin çok bir manası yoktur diyor. Çünkü dediğimiz gibi köpeğin <gülüyor> necisliği konusunda ihtilaf var. Şafirler özellikle ne yapıyorlar? Necis olduğu kavline gidiyorlar kardeşe. <gülüyor> Dediğim gibi e, selefin üzerinde ekserisinin var olduğu mezhep kedinin necis olmayışıdır. Ve kedinin içtiği suyun temiz oluşudur. Ondan abdest almakta. Bu Ali ibn Abi Talib'in, İbn Abbas'ın, Abdullah ibn Ömer'in, Ayşe'nin, Ebû Katâde, Hasan, Hüseyin, Alkama, İbrahim İkrime ve Atâ ibn Yasar'ın meselidir. Selef'ten birçoğu bu görüştedir. Sadece Ebû Hureyre'den ve Hasan el-Basrî'den rivayet edilmiş ki onlar demişler, kedinin içtiği sudan abdest almak mekruhtur demişler. Ama bu kerahiyetin dayandığı hiçbir delil, hiçbir esas, hiçbir illet bilmiyoruz. Bu doğru bir kavil, doğru bir görüş değildir kardeşler. Zaten İbn-i Abdülber bu görüşü naklettikten sonra diyor ki kendisi, ihtilaf ve tartışma anında hüccet Allah Resulü'nün sünnetidir diyor. Peygamberden sahih olmuştur ki Ebu Katede hadisinde ve başka hadislerde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kedinin içtiği sudan abdest almıştır. Dolayısıyla birçok şehirden ve ülkeden fakihlerin dayandığı delil, fakihlerin itimat ettiği şey Ebu Hanife Müstesna tabii ki bundan diyor. Bunun kerih olmaşı, bunun haram olmaşıdır diyor. Evet. Dediğim gibi, birçok fakir bu konuda selefin cumhuru caiz ve mübah olduğunu söylemişler. Bu mezhebe gidenler mesela Medine ehlinden Malik bin Enes, Leys bin Sa'd Mısır ve Maghrib ehlinden, Hicaz ehlinden, Evzai, Süfyan'e ı Sevri, Irak ehlinden, İmam Şafi, Ahmed bin Haber, İshak ve Ebu Sevr, Bey'de Birçok cemaat hepsi demişler ki mekruh değildir, bir beis yoktur. Kedinin içtiği sudan abdest alınabilir. Bazıları köpeğe kıyas ederek Ebu Hureyre'nin mezhebine mutabık olanla demişler ki on da yıkanması lazım yedi kere ama bu kıyas batıl bir kıyas. E, muteber bir kıyas değil. Fakihler bunu muteber saymamışlar kardeşler. İbn-i Abdülber diyor, ben fakihlerden bunu mekruh sayan isabetli bir kavil bilmiyorum diyor. Tabi burada kuferlerin gittiği bir mesele, burada alimden açtı bir mesele var kardeşler. Su nasıl necis olur? Su nasıl necis olur? Geçen hafta biraz anlatmıştık, açmıştık bu konuyu e, belli vecihleriyle, yönleriyle. Demiştik ki e, suya galebe gelmiyorsa necaset, onun tadını kokusunu ve rengini değiştirmiyorsa necis yapmaz kabın içerisindeki suyu demiştik. Kufeliler diyorlar ki necaset az bir su dahi olsa içerisindeki necaset az olsa su az olsa veya çok olsa fark etmez. E, eğer ona karıştıysa diyorlar e, şey yapmıştır diyorlar e, onu necis yapmıştır diyorlar. Bir durum müstesna diyorlar. Taşınamayacak kadar büyük suysa. Odan kasıtları ne? Okyanus. Hani geçen hafta bu meseleyi izah ederken ne demiştik? Biraz hafızalarınızı irdeleyin. Dedik ki eğer suya necis bir şeyin karışmasıyla, o necaset suya galip gelmeden, su necis olsaydı o zaman okyanusu o kadar lağım boşalıyor ki bütün okyanusun pis olması gerekir. Oysa ki biz Umun Nas'tan ne biliyorduk? Onun temizliğini biliyorduk. Geçen hafta naklettiğimiz hadiste "Huva tu, tuhuru mauhu." Onun suyu denizin suyu temizdir diyor da aleysselat vesselam. Biz böyle karşılık vermiştik. Kufiler de bu işi yani Kufeliler de bu işi şöyle cem etmişler. Demiş ya ki bu kaldırıp taşınabilecek bir su değil. Bir göletin suyunu taşıyabilirsin. Bir kovadaki suyu taşıyıp nakledebilirsin. Taşıyıp kaldırılabilecek kadar bir suya Necaset karışmışsa az olsun, çok olsun. Su fark etmez demişler. Su necis hükmünü alır. Hep burada nasların delaletleri zanına dair olduğu için zaten içtihat gündeme gelmiş, içtihat etmişler. Zaten nas bu kadar tafsilatı açık isimle, ismen beyan etseydik zaten orada ne gerekmeyecekti kardeşler? İçtihat gerekmeyecekti. Allah'ın doğrusunu bilendi. Gücümüz yettiği kadar bu ihtilafta ihtiyatlı davranmak, kaçınmak en güzeldir tabii ki ama Geçen hafta tercih ettiğimiz görüşü tekrar ediyoruz. E, necaset suya galip gelmeden, onun tadını, kokusunu ve renginin yapısını değiştirmeden ne olmaz kardeşler? Necis hükmünü almaz su. Evet. La haddatin Malik, ya Nafiyya, ya Abdullah ibn Ömer, <gülüyor> kendi yolu, inken, ricalu ve nisa'u fi zamanı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tabdûne cemiyen. Allah ibn Ömer radiallahu anhu derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında erkekler kendi hanımlarıyla birlikte aynı kaptan birlikte abdest alırlardı. Evet şimdi burada diyeceksiniz bu babda bu hadis niye geldi? Çünkü kadın ve erkek bir kaptan yıkanırken karı koca, e şimdi şey var da şohbenler işte su tesisatları su geliyor öyle bir durum söz konusu değil de. Yani Suriye'de bugün Müslümanların suyu yok zaten. Her biri yıkanırken mecbur kaba su koyuyorlar. Dağda, orada, burada, gittiniz, köy evindesiniz, sağda solda, bir kaptan yıkanıyorsunuz, Z zaruret durumu hasıl oldu. Ee, o bir kaptan yıkanırken sizden müstamal olan su gelecek zaten inşallah, yani müstamal dediğin kullanılmış su. Yani abdest aldığımızda ağzalarımızdan dökülen su, vücudumuzdan gusül aldığımızda dökülen su aslen racih görüşe göre necis değildir. Necis sayanlar da var. O da ayrı bir durum. Orada ihtilaf var ama çok şazdır. Dediğim gibi racih görüş onun temiz olduğudur. Şimdi bir kaptan yıkanırken ister istemez kadından veya erkekten ona şey dökülebilir. Necis bir şey karışabilir. Olabilir ihtimaldir yani. Veya işte kadın biliyorsunuz Yahudiler çok kadın necis varlık saymışlar. Bakın Tevrat'ta falan mesela Yahudiler hayızlı kadını necis sayıyorlar. Kendisini öyle sayıyorlar. Yani bilmiyoruz o gerçekten Allah'ın şeriat kıldığı bir şey midir onlara? Yoksa onların kendi hevalarından uydurduğu bir şey mi? Ehli kitabın haberleri hakkında ne doğrularız ne yalanlarız öyle mi? Umulur ki Allah emretmiştir, umulur ki Allah emretmemiş rahipleri bunu çıkarmışlardır. İslam'da da yeri var. Yani Müslüm'ün sayına rivayet ettiği hadis var. Dört şey olduğu zaman namazı iade etmemizi emrediyor. Biri köpek geçtiğinde, biri eşek geçtiğinde, biri de hayızlı kadın geçtiğinde önümüzden namazla. Hatta Ayşe'ye nakledince Ayşe, Ayşe kızıyor. Bizi eşeklerle bir mi tuttunuz diyor. Oysa ki hadis sahibi hadis. ittifak edilmiş sıhhatinde muhaddisler tarafından. Şimdi burada işin açıkçası biraz oraya da işaret var. Hani kadın necis değildir. Kadın e, onun yıkandığı sudan da yıkanılabilir. Çünkü peygamberin zamanında karı koca tek sudan yıkanıyordu. Belki bu ehli kitaptan kalma bilgiyi reddetmek için ihtimaldir ki böyle bir lafız kullanılmıştır sahabe tarafından. Peygamber onlara bu hükmü öğretmişti. Bu konuda dediğim gibi açık olan sahih hadisler var. Abdullah İbni Ömer'den gelen peygamberin zamanında diyor kadınlar erkekler hepsi ne yapardılar? Tek bir kap içerisinde yıkanırdı. Zaten Ayşe'den meşhur sahih bir hadis vardır bu bapta. Biz peygamberle diyor aynı kaptan banyo yapardık. Ben bunu sorduğumda peygamber diyordu ki bana su necis olmaz. Su necis olmaz. Bir şey onu necis yapmaz ey Ayşe diye. Peygamber ona cevap vermiş aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla burada da açık bir şekilde böyle bir fiil yapmanın cevazı o suyun temizliğinin en al <gülüyor> Kallet, ummusseleme, kallet, sula, salalla, hallu, ma badahu. Abdur Ramadin, għafra, dulla, għanhan, kallet, sida, tjo, għan, djallu, sida, djallu, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, sida, De Şimdi bu konu aslında biraz vakanın ortamın irdelenmesi gereken meselelerden bir tanesi neden? Çünkü peygamber sasa fetva verdiği, burada peygamber fetva veriyor. Beraberinde hükmü beyan ediyor tabii ki de. Kadına diyor ki senin elbisen sen pislikten de geçerek gelsen, yere sürtündüğü zaman temizlenir. Neden? Yeryüzü bizim için ne kılmıştır? Vacu'latul ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana ne kılındı diyor Resulullah'a? Mescit ve temizlik. Yani yeryüzü, toprak en güzel temizlik aracıdır. En güzel temizlik maddesidir toprak. O yüzden dışarıda olduğunuzda elinizi, elinizdeki kirleri falan neyle temizleyin? Toprakla temizleyin. En sağlıklı yöntemdir. Ee, i̇nsan Suudi Arabistan gibi sıcağın çok fazla olduğu, toprağın kuru olduğu bir yerde, elbisesi yerde sürtse ki Müslümanın paçaları kısa olması gerekir. O ayrı bir baptır. Paçalar kısaltma hükmünden kadınlar müstesnadır. Çünkü onlar e, raci olan görüşe göre ayak da avrettendir. E, çünkü kadının tamamı avret sayılmıştır Hanbeli mezhebine göre. müteşeddidi oldukları için bu konuda. Ayak avretten olduğu için ayağın da örtülmesi gerektiğini söylemişler. Bu konuda ihtilaf var yalnız. Ayağı avrete sokmayan bir grup fakih var. Onlar diyorlar ki kadın da mümkün olduğu kadar kısa tutmalı. Hani Zinaya teşvik edecek baldırını, bacağını gösterecek şekilde değil de e, elbisesini necasete bulaştırmayacak şekilde Hafiften kısa tutabilir diyenler de var. Ama özet olarak e, peygamber burada kadının e, elbisesini uzatmasını tavsiye ediyor. Doğru olan da budur. E, fakihlerin ekserisinin üzerinde olduğu şey de budur. Kadın elbisesini uzun tutar, kısa tutmaz. E, Arabistan gibi kurak arazilerde kadın çarşaf gibi bugün Müslümanların hanımlarının giydiği, e, Allah'ın ve Resulünün emrettiği o şerefli örtüyü giydikleri zaman yerde sürttüğünde toprak Toprak onda var olan pislikleri temizler. Yani ıslaksa da o pislik kuru da olsa fark etmez. Toprak onu bir şekilde ne yapıyor? Temizliyor sürtündüğü için yere. Bu açıkça gösteriyor ki tekrardan öbür hadisle beraber. Yeryüzü temizliktir. Toprak temizleyici bir maddedir. Ve başka bir şey daha gösteriyor. Necasetler ister sıvı, yaş olsun ister kuru olsun toprak onu temizler. Necasetler Çünkü gittiğimiz yollardaki hangi necasetler bize bulaşır? Zaten kuru olan nasıl bulaşacak? Yaş olmalıdır ki yürüdüğümüz zaman elbiseye bulaşsın öyle değil mi? Kadın onu soruyor zaten. Ben pis yerlerden geçip geliyorum diyor. Dolayısıyla burada hadiste açıkça görülen şey kadından elbiselerini uzatmasının peygamberin emrettiği müstahap gördüğü işlerden, sünnetlerden olmasıdır. Ebu Hanife Rahmiullah diyor ki E, bu hadiste diyor, delil vardır ki açık bir şekilde e, suyun, dışında, suyun dışında necasetin temizliği mümkündür. Çünkü alimler bunu da tartışmışlar. Tek temizleyici su mudur demişler. E, doğru görüşe göre tek temizleyici su değildir necaseti temizleyen şey. Neden diyorum, şimdi makine var. Atıyor ablalar, koyuyorlar çamaşırın deterjanını, yıkıyor su. Bitti, temizlendi. Yani üzerinde belki dışkı vardı, bevil vardı... Belki başka necis şeyler vardı. Ne bileyim eti yenmeyen hayvanların dışkısı vardı. Reser veriyorum. E, o temizlendi gitti yıkandı. E, bizim her zaman çamaşır, su, deterjanımız olamayabilir. Dağda yaşıyoruz. Ne yapacağız o zaman necaseti? Neyle temizleyeceğiz? Suyla mı? Ki buna deliller var. Arabinin bir tanesi, bedevinin biri gelip mescide oturduğu zaman, bevlettiği zaman mescidin içerisine, insanlar onu dövmeye kalktığı zaman, Ki önceden mescitte halı yoktu arkadaşlar. Gelip adam halıya işememiş. O hakaret istihza olur. Önceden mescid topraktandı. Altı toprak olduğu için adam mescidin uzak köşesine gidip mevletmeye başlamış. Bedevi ne bilir adam evin içine yapılmaz. Arap Bedevisi adamın evi de tuvaleti de banyosu da hepsi de toprak çöl yani. Adam için sınırı yok. Senin sınırın var. Bu oda yatak odası, bu oda oturma odası, bu oda mutfak. Onların öyle sınırları yok. Yaşadıkları her yer onlar için kullanılabilir. Adam gelmiş bevletmiş. Sahabeler dövmeye kalkınca peygamber diyor bırakın hacetini gidersin. Adam hacetini giderince diyor bir kap su getirin onun işediği yerin üzerine dökün. Ve su dökülüyor. Necaset izale edilmiş sayılıyor. Anlaşıldı mı? Necaset neyle izale edildi? Suyla. Tabi onun nasıl izale olduğunu anlatıyor alimler. Diyorlar toprak olduğu için su altı yani su çeken toprak pis şey toprağın içine özüne gidecek üzerine ne gelecek temiz toprak gelecek ve güneşin kurutmasıyla da necaset izale olmuş olacak demişler. Yani peygamber bu yüzden böyle yaptı demişler. Suyla temizledi demişler. Özet olarak e, biz buradan anlıyoruz ki Ebu Hanife, Davud ve tabinden büyük pijama tefsir demişler ki evet necaseti temizlemenin yöntemlerinden biri sudur ama necaset sadece suyla temizlenmez. Necaset sadece suyla temizlenmez. Necaset toprakla da ve benzeri maddelerle de temizlenebilir demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ee, İmam Mali'nin ashabının cumhurun yanında olan şey tabi bu bapta çok şey konuşmuşlar. Konuştukları şeylerden bir tanesi de mesela elbisemizde necaset varsa kadın nereye geliyor? Peygamberin mescidine namaza geliyor. Namaza gelirken necis yerden geçiyor. Elbiseye necaset bulaşıyor. Elbiseye necaset bulaşınca toprak temizledi. E Peki Böyle bir durum olmasa, toprak temizlemese, elbisemizde necaset olsa ki bir gün peygamber namaz kılıyorken ayakkabılarında pislik olduğu için cibril geliyor diyor ki çıkar onları. Ne yapıyor? Ayakkabıları namazda çıkartıp kenara koyuyor. Bak bu zaten mescidin halısız olduğunu gösteriyor. Allah'ın peygamberi halıya şeyle mi bastı? Ayakkabıyla mı bastı? Toprakta kıldıkları için ayakkabıyı çıkartıp kenara koyuyor necis olduğu için. Arkadan sahabede ne yapıyorlar? Peygamber'e tabi olmak için onlar da aynısını yapıyorlar. Ayakkabıdan çıkartıp koyuyorlar. Namazda imama tabi olmak adına. Ee, böyle bir durum hasıl olduğu zaman tabi burada peygamber o geri kalan şeyi de iade etmemiş. Burada da şimdi o filafı anlatacağız. Mesela iki rekatı belki kıldı. Bir rekatı kıldı. Neyle kıldı? Ayakkabısındaki şeyle kıldı. O pislikle, mazuratla kıldı. Kenara çıkardı koydu namaz sırasında. Sonra Ziyade yapmadı mesela namaza. Ha bu bir rekatım olmadı, ben dört rekat kıldım, dur bir tane daha kılayım. O birincisi çünkü batıl oldu ayağımda veya selam vereyim yeniden namaza başlayayım demedi. Resulullah kaldığı yerden aleyhissalatü vesselam devam etti. İmam Ali'nin asabının yanında olan şey şudur ki kardeşler, kim kasıtlı bir şekilde necis, necasetin olduğu bir elbiseyle namaz kılarsa ister vaktin içerisinde olsun ister vaktin dışarısında olsun ki bütün mezheplerden alime ittifak ettiği şeydir o adamın namazını iade etmesi gerekiyor. Çünkü namazın şartlarından bir tanesidir. Elbisenin temizliği. Namaz kılınan yerin temizliği. ikisi de namazın şartlarındandır. Çünkü necaset elbisede de olabilir. Arabi hadisinde olduğu gibi namaz kılınan yere gelip birinin bevletmesiyle de olabilir. Öyle değil mi? Şimdi biz dışarıdayız. Mescid-i Dırar ahkamı veriyoruz mescitlere. Ee, biz kılmıyoruz. Nerede kılacağız? İster istemez toprakta kılacağız. Yağmur yağar adam tuvalete. Şimdi Adamlar ayakkabılarıyla tuvalete girip çıkıyorlar, sonra gelip toprağa basıyorlar. Eğer yani Allah yeryüzünü temizleyici, toprağı temizleyici kılmasaydı bize o kadar büyük bir meşakkat olurdu ki. Bütün insanlar ayaklarının altında necaset taşıyorlar, dışkı veya idrar taşıyorlar. Öyle bakmamız lazımdı meseleye. Allah'a hamdolsun Allah şeriatı gene burada kolaylık kılmış. Toprak temizleyici olduğu için toprağı sürtmesi sebebiyle, yere sürtmesi sebebiyle ne olmuş? Necis hükmü verilmemiş. Ee, gene Malik ve Ashabı demişler ki eğer insan necaseti unutarak farkında olmadan e, o şekilde namaz kılarsa vakit çıktıysa iadesi gerekmez demişler. Vakit çıkmadıysa vaktin içerisindeyse o zaman namazını iade eder demişler. Çünkü biz bu artık affedilen hata babındandır. İnsan yani görmese haberi olmasa. Vakit çıktıktan sonra anlasa ki elbisesinde veya namaz kıldığı yerde bir necaset vardı. Onun namazı iade etmesi gerekmez. Dediğimiz gibi namazı kimin iade etmesi lazım? Kasıtlı bir şekilde yapan kişinin veya vaktin içerisindeyse. Vakit çıktıktan sonra da mahfudur, affedilmiştir. Evet. Şu ateşli pişen yemekler. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أطعيم يسار عن عبد الله بن Abbas أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاطين ثم سالى ولم يتوضأ. Allah ibn Abbas رضي الله عنهما عن رواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيركون الأول جلوده يمشي وعبدة سين ينام دون نمط Şimdi e, burası belki çoğumuzun haberi olmadı, ilk defa göreceği tahçukla karşılaştıran meselelerden bir tanesidir. Ateşle pişirilen eti yedikten sonra abdest almanın gerekliliği. Ne alaka biz hiç bilmiyorduk. Hanefi bir toplumda büyüdüğümüz için, Hanefi mezhebi bu konuda e, bu kavilde olmadığı için çok bizim yanımızda meşhur değil. Ama mesela başka mezhep sahipleri, Hanbeli mezhep sahiplerinin aslında böyle bir görüş var olduğu için bazı bölgelerde insanlar Hala da bu kaville amel ediyorlar. Yani ateşte pişen eti yedikten sonra abdest alınması gerektiğini bunun abdesti bozan bir unsur olduğuna inanıyorlar. O yüzden İmam Malik Rahimeoğlu'na bab başlığı açmış ki vudu, mimma nar. Ateşin dokunduğu şeyden yiyenin abdestini terk etmiş olması bağlı. Özellikle Medine ehli arasında da konuşulduğu için bu mesele böyle bir bab açmış gerekliliği sebebiyle Ee, bu konuda Peygamberden nakl olunan hadisler var. Bu hadisler Tirmizi'de e, Hasan Sahih senetle rivayet edilmiş, Abdurrazak Musannifinde rivayet etmiş bu hadisleri. Mesela Peygamber diyor ki, "Tavat daumim ve ruyiratinlar. Ateşin değiştirdiği şeyden sonra abdest alın" diyor. Bu tavat daumim ve mesatunlar, Ateşin dokunduğu şeyden dolayı abdest alın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Tavsiye etmiş. Diyor ki, İbn Abdilber. Alimlerin ekserisi ve fakihlerden, imamlardan bir cemaat. Onlar dediler ki bu ateşte pişen eti yedikten sonra abdest alma hükmü nesholunmuştur. Yani daha önce böyle bir hüküm vardı. Ama bu daha sonradan ne oldu kardeşler? Nesh edildi, Şeriatı koyan Allah subhane ve teala tarafından. Ee, burada tabii bir taifeye bu mesele nesholunması meselesi kapalı kaldığı için, işgal olduğu için Medine ehlinden bir grup ilim sahibi, Basra'dan bir grup ilim sahibi dediler ki, biz bu hükmün devam ettiğini biliyoruz, neshal olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bize göre abdest almak vaciptir dediler. Çünkü emir sigasıyla gelmiş o diğer hadisler. Ateşin dokunduğundan dolayı abdest alın, ateşin değiştirdiği eti sonra abdest alın. Buna benzer ifadelerden vacip olduğu hükmünü çıkarmışlar. Ee, bu Abdullah İbni Amru'dan, Ebu Musa, Ebu Hureyre, Ayşe, Ummu Habibe, Ummu'l-Mü'minin Bunlardan rivayet edilen görüştür arkadaşlar. Onlar da bu kabildeler. Ee, gene bu ihtilafta Ebu Talha, Le Abdullah İbni Ömer, Enes İbni Malik, e, Zeyd İbni Sabit, Ebu Bekir İbni Abdurrahman, İbn-i Abdülmelik, O'nun oğlu Abdülmelik onlar da, Bunlar da Medine ehlinden gene bu kabile giden insanlar. Gene Irak ehlinden Ebu Kulab ve Ebu Mulcis, Hasan basri Yahya ibn Ya'ma ve bunlar da Basralı olan fakihler. Bunlar da gene bu kavle gitmişler. O kavil nedir? Deve eti, şey, deve eti, koyun eti, dana eti ateşle pişirilmiş eti yedikten sonra abdest tazelemek meselesidir arkadaşlar. burada dediğim gibi bunun gereklilik olmadığına inanan insanlar bu hadisleri tasdik ediyorlar. Diyorlar bu hadisler peygamberin sözüdür. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hükmü nesk diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hükmü nesk kardeşler. Nesk için neyle nesk etmiş? Peygamberden gelen başka rivayetler var. Bu rivayet onlardan bir tanesi. Bu bapta ilk hadis olarak naklo olan bu rivayet bunlardan bir tanesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyunun ön bacağından yedikten sonra, ön budundan yedikten sonra... Kalktığı abdest almadan namaz kıldı diyor. Bu açıkça gösteriyor ki eğer ateşte pişirilen etten yemek ee, illa abdesti gerektiren bir durum olsa idi. Peygamber sallallahu abdest alırdı. Tabi burada bir şey daha var. Peygamber koyunun ön budunu severmiş her zaman. Ee, yemekte, ette en sevdiği bölgeymiş koyunun ön budu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Orada muhakkak bir hayır vardır ki peygamber bunu yapmıştır. Bu da her Müslüman'a sevimli olması gereken bir meseledir. Yeri gelmişken onu da belirtelim. İbn Abdilber diyor ki Ayşe'den gelen bu bapta diyor İbn Şab'un naklettiği e, bu abdesti emreden e, abdesti emreden hükmün bu Peygamber'in e, yedikten sonra abdest almadan namaz kıldığı hükmü ne skattiği kavli de vardır diyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki hadiste bu hadis ama zayıf senetli bir hadis. Peygamberin son iki emrinden bir tanesi ateşin değdiğinden dolayı abdest almak diyor Ayşe radıyallahu anha. O ikinci kavle giden o kadar fakin gitme sebebi bu rivayetler. Ama dediğim gibi bu senet olarak zayıf olduğu için diğer hadislerin senetleri çok daha kavi ve sahabeden sahabenin büyüklerinden Ebubekir'in, Ömer'in, Ali gibi sahabenin önde gelenlerinin bunun nesk da dair rivayetleri daha muteber, daha doğru olduğu için alimler bu babta bunu ne yapmışlar arkadaşlar? Tercih etmişler. Dolayısıyla ateşte pişirilen etler sebebiyle de abdest almak bizim için ne değildir? Bizim için bir gereklilik değildir. İbni Abdülbel şöyle özetliyor, meseleyi uzun uzadı anlattıktan sonra burada asıl şudur diyor, abdesti bozacak unsurun belirlenebilmesi için, onun ümmetin üzerine icma ettiği, hiçbir çelişkiyi barındırmayan Hiçbir nesk ihtimalini bulundurmayan açık bir şey olması lazım ki biz diyebilirim ki bu abdesti bozar. Bundan dolayı abdest almamız lazım. Tıpkı diyor e, bevil gibi büyük abdestin e, abdest şeyi bozması gibi, büyük haceti gidermenin abdesti bozması gibi. insanlar bundan müttefiktir, İ, ittifak vardır, deliller bu konuda açıktır diyor. Ama bu konuda açık olmadığı için diyor açık delil gelene kadar asıl olan, Üzere bırakmak yani abdesti bozmamasıdır. Bu e, ateşin dokunduğu sebebiyle e, abdest alınmaması gerektiğini söyleyen sahabeler, Ebu Bekir, Ömer İbnül Hattab, Osman İbni Affan, Ali İbni Ebi Talib, dört halife bu kavildeler, bu görüşteler. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, sahabenin iki büyük fakiri de bu görüşte. İl-i Akhir yani o kadar e, şey zikretmiş ki, isim zikretmiş, sahabe tabi'in, etba'at tabi'inler. Hepsi demişler ki bu hüküm nesholunmuştur. Daha önceden böyle bir hüküm vardı ama Allah Azze ve Celle bu hükmü bizden hafifletti. Hikmeti ne olabilir? Alimler konuşmuşlar hikmeti noktasında ama tabi bunların hepsi alim sözü, beşer sözü olduğu için, hüccet olmadığı için, Allah veresinin sözü gibi olmadığı için biz bunları terk ediyoruz. Allah en doğrusunu bilendir. İlla bir hikmet olmalı mıdır? Bu usulcülerin tartıştığı bir konudur. Yani Allah'ın emrettiği şeyde veya yasakladığı şeyde, Bir hikmet olmak zorunda mıdır? İki saattir anlatıyorum işte köpeğin salyasında mikrop var. Ondan Allah yasakladı. Şunda şu var. Bundan yasakladı. Hikmet anlatıyoruz ama bazı işler var. Mesela onda hikmet olması şart mı? Bunu tartışmışlar. E, muhakkak Allah hikmetsiz iş yapan değildir. O başka bir şey. Ama Allah bazen imtihan için şeyi emredebilir. Mesela Yahudiler emrettiği gibi necaset değdiği zaman Allah yıkamayla gidermeyi onlardan kaldırmış. Necaset değdiği anda orayı kesip atıyormuş Beni İsrail Yahudiler. Allah şeriatı o kadar zorlaştırmış onlara. Neden? Yaptıkları isyanlar sebebiyle. Şimdi mesela bunun hikmeti nedir kesip atmanın desen. Belki orada akıl sahiplerinden izah yapabilecek birileri çıkamayacak. Muhakkak Allah boş iş yapmadı haşa. Kim bunu derse kafir olur. Allah hikmetle bir iş yaptı. Ama Allah'ın bu ömrin içerisinde illa... Bir hikmet olması gerekiyor mu? İşte bunu ne yapmış usulcüler? Dediğim gibi tartışmışlar. O da ayrı bir konudur. Allah en doğrusunu bilendir. Bunlar hep lafızı ihtilaflardır. Asli ihtilaflar değildir. Dolayısıyla bu konuda daha doğru, en doğru görüşe varmak için fazla böyle bir beyin jimlastiği yapmak. Bilen insanların sözleri etrafında çok çok okuyup, tefekkürde bulunup karşılıklı ilmi mütalaa etmek lazım ki en doğru mesebe ne yapabilelim? Ulaşabilelim. Bu hafta burada kalacağız inşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanenel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruke